örnekler bırakmış ki Allah kendisinden razı haberler. Hepsini bir bir ezberlemiş. Hepsini bize bir bir nakletmiş. Yani bizim o dualara bakmamız, öğrenmemiz hakikaten hayatımızı tazim eder. Mesela düşünün gecenin son üçte biri geçtikten sonra Allah Azze ve Celle'nin en alt semaya inmesi. Yok mu yereyim? Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu affedin. Her gün var bu. Yani kendisi o saate bir şeyleri tahsis etmiş. Yakalamak gerekiyor. Mesela bir Cuma'nın saatini yakalayan ve o an Allah Azze ve Celle'den birisi bir şey istediğinde isterse vereceğini söylüyor mu aleyküm bakın bu da dua babın onu da bırakın beş vakit namazdaki şu fatiha'yı hiç okudunuz mu yani manasının üzerinde hiç durdunuz mu yarısına kadar Rabbimiz ne diyor? Kulüm beni bildi. Kulüm bana hamd etti. Kulüm beni tanıdı. Aleykümselam. Ar Artık o benden ne isterse istesin vereyim diyor değil mi? Onun için Allah uyanık olanlar nereden eylesin? Diye dua Allah'ın bilincinde olanlardan eylesin Ya çok önemli bunlar. Çok önemli. Bu kadarla da kalmıyor. Kaydı oturuşursun, secdiye gidiyorsun, iki secde arasına kalkıyorsun. Allah'ın beni bağışla diyorsun. Allah'ın beni bağışla. Bu da bir dua. Daha da olmadı. Kurut yapıyorsun. Arafat gününü düşünün, Arife gününü düşünün. Muzdelifeden Mina çıkacağını. Kabe'nin yan tarafındaki. Yani bize o kadar kolay verilmiş ki. Hakikaten Allah Azze ve Celle. Allah. Allah azze ve celle hep kendimizi emrediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mü'min Suresi'nin 60. ayetinde benden ist Allahu Subhanahu ve taala bunu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin kı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine bildirilen bu vahyi bize anlattığı gibi bütüntasında da aynı uygulama var. Ne olursa olsun sevinçli bir haber aldığında hep hamd etmiş. Büyük bir olay olduğunda Allahu ekber demiş. Üzüntülü bir haber duyduğunda innalillahi ve inna ileyhi raciun demiş. Bir afet olduğunda la havle ve la kuvvete illa billah demiş. Hep ağzındaki zikir, ağzındaki dua, hep Allah'ın ismi. Kalbi yatıştıran, gönüllere ferah veren, o anki acıyı ızdırabı götüren şeyler. Onun için bu babı güzel yakalamak gerekiyor. Yine bakın mesela o Muaz hadisinin son kısmını ele alacak olursak Muaz'a tembihliyor. Sakın diyor. Sakın zulmetme. Mazlumun ahından sakın diyor. Değil mi? Onun için kardeşlerim mazlumun da ahı olmaz. Kafir dahi olsa zulme uğramışsa ah dediği an o ah yedi göğdeler Allah'ın huzuruna çıkar diyor. Onun için müminin her halükarda adaletli olması gerekiyor. İşte duanın bu yönünün önemini yakaladıktan sonra yani iman babı dediğimiz babdan sonra sorduğunda soruya doğru gelirsek yani şekil olarak selamın dua ederken ellerini kaldırdığı var. İki eller kaldırıldığında müze sürülmez mi? Kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimizin dua ettikten sonra elini yüzüne çalardı diye yani sürerdi diye gelen rivayetler zayıf olarak gelmiştir sahih değil ama yatarken Nas ayetel kürsüyü okuyup ellerini birleştirip arasına üfürerek başından başlayıp ulaşabildiği bütün vücuduna sürmesi, nest etmesi sahil. Bu var. Aleyküm selam ve, ve Topluca dua dediğimiz bazı dualar Peygamber aleyhisselamın yaptığı var. Bunlar da var. Ama namazın akabinde şu uygulamalarda olduğu gibi birinin bir şeyler deyip topluca amin diyerek namazın akabinde ve sanki namazın rukunlarında yapılan bir uygulamayı ben peygamberin sünnetinde bilmiyorum. Evet. Bir araya geldiklerinde topluca dua edebilirler ve amin diyebilirler. Bunda bir sakınca yok. Evet. <gülüyor> Maalesef bıraksan sence okurlar. Ne dediğini belki bilmezler ama şirk, küfür olmadığı müddetçe yapılan duada zarar duanın zararı olmaz kardeşler. Yeter ki hayra olsun. Şirk, bidat, küfür içeren olmasın. Önden isteyin diyor. Rabbim dua edenlerden eylesin. Ona yüz çeviren, yüksünenlerden eylemesin bize duanın bidatı olmaz. Yapılışında üçlere, beşlere, kırıklara diğer bir başlıyor. Ne olduğunu ben de anlamıyorum. Kendi de anlamıyor. Hoş da bu tip dualar hoş değil. Onların uyarılması gerekir. Ama duaya hiç kimse haram diyemez ki maalesef uyarı karşılıklı silah çeken golboylara boylara dönersiniz Kiminki isabet ederse olur yani cesinden zemini oluşturur Oluşturursan. oluşturursa Çünkü Allah Resulunü Sılat ve kul dua ettiğinde diyor üç şeyden birine kavuşur diyor. Ya, evlilik hakkında var. o konuda benim size tavsiye edeceğim İslam'da evlilik diye kar yayınlarından çıkan uygun en güzel anladığı Kuran ve Sünnet'te Evlilik. Üçüncü bir kitap Düzgün